Şahin ile Kurt Bir Şahin ve Kurt yıllardır komşularmış. Şahin'in yuvası yüksek bir ağacın yükseklerindeymiş. Kurdun ise çok dipte. Kurdun uzaklarda olduğu günlerden bir gün... ...yavrularına yiyecek bir şey bulmaya çalışan Şahin... ...aşağı doğru süzülüp kurdun yavrularından birini yakalamış. Kurdun onun yuvasına ulaşamayacağını ve intikam alamayacağını düşünmüş. Tam kurdun yavrusunu yiyecekken... Kurt inine gelmiş. Şahine yavrusunu geri vermesi için yalvarmaya başlamış. Şahin onu hiç umursamayınca da ormanın yakınındaki bir sunağa gitmiş ve kurban edilen bir keçinin yakıldığı ateşin içinden bir meşaleyi almış. Sonra da ağacın yanına gidip meşaleyle ağaç yakmış. Alevler, dumanlar yükselince de kendi yavruları için telaşlanan Şahin kurdun yavrusunu sağ salim kurda geri vermiş. Kaba ve kötü olanlar. Kapalık ettiklerinde daha fazla güvende değillerdir. Hiç kimseye kaba ve kötü davranmayın arkadaşlar. Hep kibar olun ve gülümsemenizi de yüzünüzden eksik etmeyin.